Değerli izleyenler, iyi pazarlar. Umarım güzel bir hafta sonu geçiriyorsunuzdur. İnsan insana programına hoş geldiniz. Ben Doğan Cüceloğlu ve program arkadaşım Polat Doğru. Bugün sizinle bir önemli farkındalığı tanıtmak, üzerinde konuşmak, onun üzerinde sohbet etmek için buradayız. Polat'cığım. Merhabalar hocam. Merhaba. Bugün üzerinde konuşmak istediğimiz temel kavram, farkındalık. Sen hocam, mi? israfla ilgili konuşacağız bugün. İsraf. İsraf. Yani ee, bildiğimiz anlamda israf var. Maddi kaynakların israf edilmesi meselesi bir de onun dışındaki kaynaklarla ilgili israf konusu var. Biz hepsiyle ilgili konuşalım istiyoruz bugün. Evet. Yani sizin üstünde konuşmaktan hoşlanacağınız bir konu olduğunu düşünüyorum ben. Çok önemli bir kavram. Ee, günümüzde de tartışılan konulardan bir tanesi. Evet. yani bununla ilgili anne babaların sıkıntıları var belki onlar bunu israf adı altında anmıyorlar, <gülüyor> belki böyle bir somutlama yapmıyorlar ama kurumlar bu konudan şikayetçi, ana babalar bu konudan şikayetçi, toplumun kendisinin bununla ilgili farkında olmadığı bir rahatsızlığı var konuşmak iyi olur diye düşünüyorum ama müsaade ederseniz önce size sorulmuş sorular var, onları bir alalım dinleyelim bakalım ne sormuş insanlar al, al. ondan sonra da biz konuşuyor oluruz hocam evet Çok israf yapılır. Size neden nedir? Hocam, e, israf günah mıdır? İnsan neden israf eder? Afrika'daki at çocukları görüp israf etmemeyi öğrenebilir miyiz acaba? İnsanlar neden bu kadar çok israf yapar? İsrafın maddi güçle bir alakası var mı? Teşekkür ederiz sorular için. Hocam soruları duydunuz. Ben evet. şimdi onlara baktığımda da biz biliyorsunuz Facebook'tan da sorular soruyoruz. Onlara evet. baktığımda da... Şöyle bir şeyi fark ettim. Ee, biz israf derken hepimiz aynı şeyi kastetmiyoruz aslında. Ee, o yüzden biraz tanımla girsek nasıl olur diye düşünüyorum. Siz israf derken neden bahsediyorsunuz hocam? Evet, gerçekten çok önemli. Ee, ben bu programı hazırlamakla ilgili olarak düşündüğümde bayağı bir hı hı. altyapı çalışması e, yapayım dedim. Üzerinde düşündüm. programı. E, Baktım Birçok boyutları var, var aslında. Çok basit bir şey değil. içimiz biliyor. E, fakat söze dökmek zor oluyor. Boyutlardan bir tanesi sana derim şu. E, mesela e, kullanılacak bir şeyin kullanılmaması israf oluyor. Hı -hı. Israf etmiş oluyorsun. Onun kullanılması gerektiği halde kullanılmaması. Hı -hı. E, e, işe yarayacak bir şeyin o işe yarayacak olmasının önlenmesi. Hı hı. Bir bilgim var, hı hı. E, bir şeyim var ve her şey izan kurulmuş ama... E, bir biçimde kullanılamamış. Kullanılamıyor, hı hı. öyle. E, şimdi e, bir duygu, bir düşünce, bir e, planlama yapılsa... Hall olacak diyorsunuz. Evet. Çok güzel bir gelecek yaratacak sağlıklı. O yapılmadığından dolayı müthiş bir israf oluyor. Şöyle bir şey desem kafanıza yatar mı hocam? Yani ben mesela yaşama baktığımda sınırlı bir takım kaynakların yönetilmesi durumunu görüyorum. Bu birçok alanla ilgili. Yani e, bilgi de mesela bir kaynak olabilir. Zaman da bir kaynak olabilir. İşte ne bileyim duygularda kaynak olabilir. Elbette ki ekonomik ve maddi kaynaklardan da bahsediyoruz. Bir biçimde bunların hakkı verilerek kullanılmadığı bütün durumlar için israftan bahsetmek mümkün olur mu hocam? Katılıyorum. Bence israfta elde edilebilecek verimliliği elde edilmemesi neyse o işte israf oluyor. Her türlü durum için geçerli hocam. Her türlü o zaman durum diyorsunuz. için oluyor bu. Ondan dolayı ee, verimlilik düşüklüğü de diyebilirsin. Verimlilik düşüklüğü. De evet. Elde edilmesi gereken sonucun alınmaması Hı -hı. da diyebilirsin. Artık bu maddi şeyler olabilir. Hı -hı. Ee, zamanla ilgili olabilir. Ee, düşünceyle, duyguyla, ilişkilerle ilgili. Hı -hı. Genel olarak kullanılabilecek bir kavram. Peki hocam, biz niye konu ediyoruz bu programa bunu? Yani bizim derdimiz ne? İsraf ederlerse, Sesinler hocam. Çok kişisel bir konu yani. E, Ahmet'in kendi kaynağını düzgün kullanamaması, zamanını gerektiği gibi değerlendirmemesi, ne bileyim e, Mehmet'in hayatında bununla ilgili zorluk yaşaması, Ayşe'nin problem etmesi. Biz niye bunu ihtiyaç duyuyoruz hocam? Bu programda ele alma derdimiz ne? Polat. Yani siz konuşmak istiyorsunuz bunu ve ben evet. önemli de buluyorum. Ben 26 yaşındaydım Amerika'ya gittiğimde. Orada müthiş, müsrif bir toplum gördüm. Müsrif. Evet ve aa, hayretler içerisinde kaldım yani neler atılıyor hı hı. neler atılıyor ee, Yarım kalmış kalemler bir tarafı boş kağıtlar ee, Ben köy çocuğu olduğundan dolayı hiçbir şey atmazdı kullanmamız hı hı. gerekiyordu falan Ve diyordum ki ya bu böyle gitmemesi lazım yanlış olan bir şey var ama bilmiyordum neden olduğunu Ama şimdi gidiyorum Amerika'ya Önemli bir akım başlamış vaziyette. Şimdi bu dönüşümlü olması lazım. <gülüyor> Dönüştürüm. E, waste hadisesi bu. Atık meselesi. Evet atık meselesi. Doğanın tehlikeye girdiği hadisesi. Sadece insanların hayatı değil. Aynı zamanda yaşayan bütün varlıkların hayatının. Bu sürdürülebilirlik meselesi. <gülüyor> Çok önemli olarak ekonomistlerin, iş adamlarının, filozofların bir e, düşüncesi, sorunu haline gelmiş. O zaman demek ki diyor benim için hissetmiş Hı. zamanında. Benim için hissetmiş. Şimdi, belki ilk gittiğim zamanki hissettiğim şeyleri kendi toplumda hissediyorum. Bizde yaşamaya başlıyorum. Bizde yaşamaya başlıyorum. Hı. Ve e, kendi evimde hissediyorum. E, yani... E, tasarruf etmeye çalıştığım şeyler farkında bile değil. Pat diye atılıveriyor gidiyor ama daha falan gitti o atıldı. Ay durumu oldu ya. Şimdi benim yemen meselesi değil, belki kedinin yemesi, belki bir kuşun yemesi. Şu veya Vallahi bu değil. şekilde doğada onun bir yerinin olması meselesi Hı -hı. var. Bu neden gerekli diye düşündüğün zaman bunun bir felsefi zemini oluyor. Doğada hiçbir zaman doğanın kendi işleyişi içerisinde israf yok. Doğru israfı yok. Ya her şey bir başkasının bir işine yarıyor. Yarıyor. Ya aynen hiç öyle, bunun yani. hiç istisnası yok. <gülüyor> Doğru. Ve bunun altında bir hikmet var. Anladım. Ve bizim buna saygı göstermemiz lazım. İddia ediyorum Polat. İddia ediyorum. Hakikaten e, evrensel dinlerde hı hı. yani baya bir toplumsal sayı olan hı hı. Heh, dinlerde, girecek olsan kita, kısa kitaplarda hiçbir dinde israfı bir olumlu değer olarak göremezsin. Doğru. Mutlaka ikaz edilen, dikkat edilen, önlenmesi gereken bir şey olarak görürsün. Sevap günah hanesinde günah olarak görürsün ve bu çok anlamlı. Hocam şimdi o zaman e, burada sorulması gereken soru şu. Şimdi bir, bu kitlesel kabul görmüş dinlerin hiçbirisi buna olumlu yaklaşmıyor. İsraf günah düzeyinde değerlendiriliyor. İki, ahlak da aynı şekilde değerlendiriyor. Yani diyor ki, evet. alo bu, bu yanlış bir şey, bunun evet. yapılmaması lazım, kabul edilebilir bir durum değil diyor. Hı hı. Üç, bilimsel gerçeklik de aynı şekilde konuşuyor. Evet. Ki, israf ettiklerimiz uzun vadede kaynaklarımızın tükenmesini sağlıyor, odur budur falan filan birçok yönüne bakılabilir bütün bunlar varken biz hala israf ediyoruz. Peki o zaman niye oluyor hocam? Yani bu iş nasıl başlıyor şimdi? Din istemiyor, ahlak istemiyor, felsefe istemiyor, bilim istemiyor, o istemiyor, bu istemiyor ama insan bunu yapıyor. O zaman yapıyor olmasının bir nedeni olması lazım. Çok güzel bir soru. Efendim ben lüks <gülüyor> araba galerinin önünde geçerken ba bakıyorum. İçimden Kahkahalarla gülmek geliyor. Nasıl bir zavallı <gülüyor> insan Bu kadar para vererek Şu maymuna benzeyen arabaya biner Aha. Ve kendisini değerli görür hı hı. Normal bir araba alsa Artan parayla iki köyde okul yapar bu insan. İki köyde Ama O zaman soru şu benim bu israf olarak gördüğüm şeyi bu adam Yıllarını çalışmış şu mesleğe gireceğim bu kadar para kazanacağım Doğru. ve nihayet bu arabayı alacağım Şaka değil hocam adamı devam alkışlayanlar ediyor. da var Efendim? Adamı alkışlayanlar da var, var hocam Benim hiçbir ismim geçmez Bazı gazetelerde Ama bu adamın ismi hemen geçer Yani O bakımdan böyle insani bir başka taraf işin içerisine girmeye başlıyor biz buna Ego diyoruz şimdi bu Ego psikolojisi içerisinde beni çok tehlikeli gören bir sanayi var <gülüyor> Polat beni koruman lazım bu adam böyle konuşmaya devam ederler biz para nereden kazanacağız <gülüyor> ee, ne oluyor ve hakikaten bu ayrı bir kültür uluslararası bir kültür ve müthiş bir reklam sanayi ile işin içerisine girmiş vaziyetteler. Senin kafanı karıştırmak üzere her türlü sesi, Hı. rengi, akılını, şusunu, busunu kullanarak senin ihtiyacın olmayan malı sana satmak ve Aynen. böyle bunun için ne yapmaları lazım? Önce sende boşluk var. Ah canım. Mutlu değilsin. Doğru ama hocam. Valla ah, kötü hissediyorum kendimi. Evet ya. Boşluğu doldurman için senin işte onu reklam veriyor. Ee, i̇şte neyse o içkiyse, o ayakkabıysa, o arabaysa, o evse bilmem ne. Şöyle onu bir alıyorsun şey birden direk. Bütçene göre bir boşluk ve ona uygun çözüm var değil mi hocam? Yani harcama gücün 10 liraysa 10 liralık bir çözüm var. Harcama gücün 5.000 liraysa 5.000 liralık bir çözüm var. 10.000 liraysa 10.000 liralık bir çözüm var. Yani Herkes araba alamıyor. Araba alanın içinde boşluk var da ayakkabı alanın içinde aynı boşluktan yok mu? Evet. Evet. Ona da diyor ki sen de bu ayakkabıyı al diyor, değil evet. mi? Yani o arabayı alamıyorsun ama abi bak bu ayakkabıyı alırsan Hı -hı. süper olursun diyor. Ve bazı ekonomistler diye diyor ki Doğan Ciro ya ekonom bunu söne dönüyor. Sen ne yapıyorsun? toplumu <gülüyor> çökerteceksin böyle. Millet alsın consumerism hadisesi. Böylelikle tüketici sürekli tüketsin ki öbürü de üretsin. Ve ürettiğinden dolayı da çarp dönsün, dönsün, borsalar yükselsin, ekonomi böyle yaşasın meselesi var. Ama işte geldik bilimsel duruma. Bunun sonunda doğayı tüketiyoruz ve sonunda o din adamlarının, o dini zeminli bilge kişilerin Hı -hı. ikaz ettiği yokluğa doğru, çöküşe doğru gitme durumu oluyor. O nedenle Konuştuğumuz konu, bireyi aşan bir konu. Yani felsefi, ekonomik felsefi felsefisi de olan e, ve üzerinde hakikaten toplumsal olarak uluslararası ilişkilerde düşünülmesi gereken bir şey. Yani ekonomik modelden bahsediyoruz aslında. Peki zaman. E, Yani sizin söylediğinizden ben şunu anlıyorum Senin içinde bir boşluk var diyen bir kültür bir sanayi var ve onun da nasıl giderileceği ile ilgili e, sana çözüm önerisini de eş zamanlı olarak sunuyor ve öyle olunca da sen de alıyorsun abicim diyorsunuz. Evet. Ve, i̇yi de o boşluk nasıl oluşuyor hocam yani hakikaten öyle bir boşluk olmasa orada bir his rahatsızlığı olmasa insan almayabilir çünkü almayanlar ve bunu kabul etmeyenler var. Evet e, şimdi insan doğasında Önce şunu söyleyeyim buna geçmeden önce yani Bizi izleyenler şunu söyleyebilir ya hocam ben Bir insan olarak şu yönde karar vermişim bu yönde karar vermişim Ney ki deniz kıyısında Bir kum, kum. tanesiyim ha. benim ne etkim olabilir diyebilir Gandhi böyle düşünmedi hmm. Gandhi İngiltere'de bir tekstil sanayi kurulmuştu Hintlilere kumaş satmak üzere Doğru. Ve Gandhi dedi ki Hindistan'ın bağımsızlığını istiyorsanız Kendi pamuğunuzu eğireceksiniz Kendine Kendi dokuyacaksınız hoşlanıyor. dedi Şimdi dünyadaki bütün insanlar sigara içmeyi bırakıverse Sigara sanayi çöker Doğru. Ve hakikaten İngiltere'deki tekstil sanayi çöktü Demek ki bireyin karar vermesi çok önemli çok. Önce bunu söylemek istiyorum Şimdi Biz Öyle bir şekilde çocuk yetiştiriyoruz ki şu tartışma içerisinde, eğitim içerisinde, günlük nizam içerisinde çocuk şunu alıyor. Benim kendim, ben olarak kafi değilim. Hmm. Benim kendimin giydiği şey beni ben yapıyor. Gösterdiği şey. Onun için hangi kremi kullanıyorum, hangi birantili kullanıyorum, hangi takıyı takıyorum, hangi ayakkabıyı giyiyorum, hangi blücünü giyiyorum. <Gülüyor> Bütün bunlar, şimdi biz özellikle e, yeni bir sınıf oluşmaya başladı. Benim bir arkadaşım var, e, buradan selam olsun. E, abi diyor, yani çocuklar arasında, gençler arasında muazzam bir rekabet var şu anda diyor. Sınıf sınıf oluşmaya başladılar. Şunu giyenler, bunu giyenler, bunu giymeyenler, buna sahip olmayanlar. Şimdi diyor, bunlar birbirleri arasında sinemaya gitmeye başladılar. Öbürleriyle konuşmuyorlar. Benim internet sistemde yazdığım bir makalede hatırlıyor musun? Hatırlıyorum hocam. Öğretmen, öğrenciyi sınıfın ötesine atıyor. Giydiği şeylerden dolayı. Ve o da hırsızlık yapmaya başlıyor. Aynen. Kalem çalma şuraya bu şekilde. Ondan dolayı dikkate alınma, nazar itibari alınma, tanıklık sistemi dediğimiz hadise. Bir toplum neye göre tanıklık yapıyor? Efendim, işte Nurdan arkadaşla bir program yapmıştık. Evet. Acaba insan olmak yetiyor mu? Yoksa benim hesaba alınmam için başka nelere ihtiyaç var? Bütün sistem diyor ki başka şeylere ihtiyaç var. Doğru. Yani bir satın, ben bir şey satın alırken kuşların hakkını yiyor muyum? Böceklerin hakkını yiyor muyum? Ağaçların acaba saygılı mıyım onların da diye diyebilmek meselesi var. Demediğimiz takdirde ne olur? Torunlarımıza sağlıklı bir gelecek bırakamayız. Sizin söylediğinizden... Ondan dolayı sürekli müsrif olmayın diye ikaz ediyorlar. Rahmetlik babam derdi ki bak oğlum derdi. Abdest alırken Aha. musluğu açardı böyle damla damla, damla geliyor böyle. Aha. Baba derdim biraz alsana. Yok derdi. Bunun arkasında deniz dahi olsa idareli kullanacaksın. Kendine göre bir bilinci var burada hı hı. ve şimdi kesinlikle görüyorum neden önemli idareli kullanmak, israf etmemek. Peki hocam, ee, yani sizin söylediğinizden anladığımız şey şu, eğer insan kendi başına bir değeri olduğuna inanmıyorsa o zaman edindikleriyle değerini ortaya koymak durumunda. Bizim kendimizi geliştirmemiz gereken yer ben ben olarak değerli miyim sorusunun cevabıyla ilgili bir şey o zaman. Evet. kültür eğer bunu uygun görüyorsa sen sen olarak değerlisin diyorsa hayatın biraz daha kolay yok sen tükettiklerinle sahip olduklarına daha değerlisen o zaman başka bir olay şimdi bunu 3 aşağı 5 yukarı anlayan bir grup var ve bazı şeyler sormuşlar mesela diyor ki hocam demiş cimri olmak müsrif olmaktan daha mı iyidir diye soran bir okurunuz var bir değil birden fazla okur diyor ki ya cimrilik de kötü bir şey diyor tamam evet israf müsrif olmak kötü ama cimrilikte de bir kötülük var hocam diyor. Bir okurum yazmış, onun öyküsünü e, <gülüyor> anlatacağım. Çocuk gelmiş baba develer bir lira demiş. Tamam yavrum demiş. Efendim bir süre zaman geçmiş, baba develer yirmi lira demiş. ha alalım bir tane demiş. <gülüyor> Sonra çocuk demiş ki ya baba bir ayda deve. Almadım. Almadı. Almadı, yirmi lira şimdi alıyorsun. Evladım demiş. O zaman deviye ihtiyacımız yoktu demiş. Şimdi deviye ihtiyacımız var. Şimdi... ...burada çok önemli bir ders var. Doğru. Ee, ben diyorum ki... ...cimrilik... ...çok önemli bir israf. Cimrilik çok önemli bir israftır diyorsun. Evet cimri insan... ...müthiş, müsrif bir insandır. Nasıl hocam? Cimrilikten dolayı... ...kimler nasıl etkileniyor... Hı. Bakın israfı ne demiştik Elde edebilecek verimi elde, edememek elde edememek edememekten Bahsettik evet, evet. Düşündüğün Aa. zaman Düşündüğün zaman e, Kişinin Vereceği maaşın yarısını veriyor Çünkü cimri o adamın şevki kırılıyor Çalışmıyor üretemiyor e, Makinenin en iyisini Almak durumundayken daha ucuz alıyor Doğru. Sürekli kırılıyor verimi Doğru. yok Cimrilik çok Ahmakça bir israf Doğru. Sistem içinde düşündüğün zaman. Büyük sistemin içerisinde düşündüğün zaman evet. öyle. Yani. Bonkörlük, israf. Hmm. Hem cimrilik hem bonkörlük israf. Den denge midir hocam bahsettiğiniz. Kesinlikle ki? bilinçli olarak, hakkını vererek harcayacaksın. Aaa efendim sales. Evet. Satışa indirim. çıktı. İndirim Doğru. var. Alsana sana yirmisini al. Yüzde yirmisini alıyor alıyor alıyor iyi alıyor. alıyor. Yok ki çok giymişim, diyor, çok ucuz da diyor, aldım diyor. İsraf, hakikaten ihtiyacım var mı? Şimdi e, biliyorsunuz e, yalın e, üretim diye bir şey var, Hı -hı. yalınlık sistemi içerisinde baktığınız zaman maddeleri falan var. Orada bütün yapmayı istedikleri şey, israfı engellemek, depolamak, israf, e, kişinin bir harekette yapabileceği şeyi üç harekette yapmasını eğer öngören bir sistem hı hı. kurmuşsan müsrif bir sistem kurmuşsun hı hı. israf yani o bakımdan e, bu israf kelimesi sistemin içerisinde kendi başına verilecek bir şey birisi e, 50 bin lira harcadı evet. öbürü e, 10 bin lira harcadı hangisi daha müsrif diye soruyorsun hı hı. bilemem bakacağım sisteme 50 bin lira harcan belki de hiç müsrif değil. Çünkü hakkını veriyor her bir liranın ve ona göre bir sistem oluşturmuş vaziyette ve üretiyor. O bakımdan e, sistemin içerisinde bakmak lazım. Yani, o üretime o hakkını verebiliyor mu meselesi var? Aslında çok da, çok da anlamlı. Yani verdiğin emeğin biraz daha fazlasını vererek hakikaten bir sonuç elde edebileceğin bir durumda cimrilik yapıyorsan o sonucu elde etmediğin için sen hala müsrifsin. Evet, Tabi burada Polat şeye geçmemiz lazım. İsrafı sadece görülebilir, sayılabilir, para veya maddi şeylerin ötesinde. Zaman mesela hocam. Ha, zaman. Zaman zaman israf edilen şeylerden bir tanesi diye düşünüyorum ben. Hem de nasıl? Yani çok daha iyi sonuçlar getirebilecek işler, çok daha iyi sonuçlar elde edebilmek mümkünken hatta oradan da bağımsızlaştırayım ben. Sonuç da çok önemli değil. O sürecin tadını çıkartabilecek bir durum varken bile e, öyle bir kullanıyoruz ki güme gidiyor yani. Yani Polat şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Yaşamı israf etmek. Mümkündür hocam. E, ne yazık ki ben bazen insanlara baktığımda yazık olmuş ya diyorum yani. Adam çok para biriktirmiş. Do yani Ama... e, ölçülebilir başarı var. Evet. Yaşamını israf etmiş. Aynen. Diyebilir miyiz? E, benim dediğim örnekler var hocam. Evet ve bu bence oldukça yaygın Yayın. farkında bile Yayın. değiliz. Yani ondan dolayı diyorum ki Adamın malı mülkü çok. çok ama o kadar fakir ki. Doğru hocam. Baktığın zaman şimdi işte o zaman o kadar fakir ki dediği yerde israfı çok olmuş. Doğru. Çocuklarının sevgisini israf etmiş. Güveni israf etmiş. Potansiyeli israf etmiş. Doğru. Biliyorsun benim anlattığım hikayede bir çocuğu ben hoppa diye çıkardım evet. koltuğa. Öbürü ne yaptın sen onun zaferini çaldın dedi. Babası. Sen onun zaferini çaldın dedi. Şimdi ben orada bir israf yapıyordum değil Potansiyel mi? Potansiyel israfı var evet. o Çocuğun elde edebileceği bir şey elde etmesine müsaade etmiyorsunuz evet. öyle bir durumda. Ne kadar önemli bir annenin babanın çocuğa baktığı zaman benim esas servetin bu insanların benim çocuklarımın kafasının ve gönlünün gelişmesi en önemli hazne o diyerek bakabilmesi o, o tabi anne babanın başka bir bilinç içerisinde olması lazım hocam yani o ana baba eğer derse ki e, benim çocuğum şu kalıpların içini doldurabilecek birisi olsun şöyle bir mesleği olsun şöyle parası olsun böyle bilmem ne olsun diye başarıyı bu kısıtların içerisinde baktığı zaman o anne babanın onu yapması mümkün değil diye düşünüyorum. Evet Yeniden geldik Şu ayrıma Yaşam bir araç mı Hı -hı. Yaşamak bir amaç, amaç mı? mı? Eğer yaşamak Yaşam bir araçsa Derler ki niye yaşıyorsun Valla işte iki evim olsun biraz arazim olsun şu mevkim makamım Şu kadar şu titriler için Ben bunun için yaşıyorum dersen Öbür taraftan, öbürü der ki yolculuğun kendisi önemli. Vardığım noktayı bilmiyorum ama dolu dolu, anlamlı, coşkulu. Üç tane soruya cevap vermek istiyorum. Yaşamak istiyorum doya doya. Kendimi doya doya sevebilecek kadar cesur hale getirmek istiyorum. Ve üçüncüsü de şu yaşadığım, Dünyada bir fark yapmak istiyorum. Şimdi bu yaşam başarısı oluyor. Çok doğru. Şimdi hakikaten e, bunun cevabını böyle verdiğin zaman israfın tanıma haline veriyor. İsraf etmen de çok mümkün değil ki böyle bir durumda hocam. Yani şunu kimsenin bilmesi mümkün değil. Ben bir şeye zaman harcıyorum şu anda. Eğer gerçekten onu o zamanı ayırmaya ben karar vermişsem, o iş için o zamanın yeterli, az, fazla, müsrifçe veyahut da cimrice olduğunu benden başka hiç kimsenin bilmesi mümkün değil. Evet. Öyle bir şeyin peşinde koşuyorumdur ki 50 sene sürer onu elde etmem belki de. Evet. Belki de elde de edemeyebilirim. Evet. Ama 50 sene boyunca hakkını vererek o oyunu oynamışımdır ben. Evet. Öyle olması gerektiği için evet. yapmışımdır yani. Ve öldüğünüz zaman şükür duygusu için e de ölemsin. Tabii ki canım ben istedim. Ben verdim. Evet. Öyle de olabilirdi. Böyle olabilirdi. Böyle oldu bu sefer. Bu, bu, bu hakikaten böyle iğneyle kuyu kazmak gibi bir şey ama ben biliyorum. Bu kuyu kürekle kazılmaz diye. Evet. evet. Yani ben iğneyle kazmak istedim. Mesela evet. Böyle örnekler geliştirmek mümkün ve o gözle bakıldığı zaman bambaşka bir şey Ben çocukları çok, çok örnek alıyorum bu konuyla ilgili. Saçma sapan yani bir yetişkinin gözüyle dünyanın en saçma sapan şeyiyle günlerini, haftalarını, aylarını geçirebiliyor. Ama eğer öyle olmasaydı konuşamazlardı hocam, eğer öyle olmasaydı yürüyemezlerdi, eğer öyle olmasaydı büyüyemezlerdi yani. Beyin gelişemezdi. Beyin gelişemezdi, bakıyorsun niye konuşsun ya, bu yani. kadar delice, bu kadar zor bir şey bir çocuk niye yapsın yani. diye. Çok güzel bir örnek verdin. Ee, yazanlardan bir tanesi demiş ki, hocam e, hiç ders çalışmıyor, öyle oyun oynuyor, ben çocuğuma bu ders çalışmadığı zaman, oyun oynadığı zaman zananını israf ettiğini nasıl anlatabilirim hocam diyor. <gülüyor> Sonra hiç bilmiyormuş hocam sizi bence ama sormuş. <gülüyor> sormuş canım. Şimdi burada bunu söylemek istiyorum. Değerli izleyenler. Bakın çok samimi olarak söylüyorum. Beni eğer bir otorite olarak görüyorsanız psikoloji alanında gelişim alanda, iletişim konusunda... Eğer çocuk oyun oynamayıp ders çalışıyorsa, yaşamını israf ediyor olabilir. Çünkü bir insanın anavatarı çocukluğudur. Çocukluğunu doya doya yaşayamamış bir insanın hayatında anlam bulması çok zordur. Çok zor. Ve çocuk bunu biliyor. Yani yaratılıştan çocuk bunu biliyor. O nedenle anaya babaya söylemek istediğim şu, dikkat edin çocuğu ders çalışmaya zorladığınız zaman onun zamanını israf ettiriyor olabilirsiniz. Koskoca hayatı israf ediyor olabilirsiniz. Olabilir. olabilir. Aynen, evet. evet. Tabii nasıl bir denge bulalım konusu o ayrı bir o konu. Ayrı bir mesele, Ama derse çalışıyor olması ille de en akıllıca yol değil. Bir de hocam çocuk kendisi o fikri almamışsa yani ders çalışmak bana buyrulmuş bir şeyse ne kadar zaman harcayacaksam harcayayım buna. İstersem bir dakika, istersem yıllar. En nihayetinde çocuğun içinde hep israf ettiğiyle ilgili bir duygu oluyor. Bunu, evet. bunu ölçen bir şey var. Evet. Ben aynı israfı ilişkilerde de görüyorum hocam. Yani karı koca ilişkisi coşkuyu israf ediyor hocam. Yani coşkuyu coşkuyu israf ediyor. Evet çok çok özel bir şey söylüyorsun Polat. E hocam Coşkuyu israf etmek diye, daha önce ben hiç duymadım bunu, hı hı. çok önemli bir şey söylüyorsun ve bunun altını çizmek istiyorum. Hocam, bence yaşamda israf yapılacak en önemli şeylerden bir tanesi o. Evet, onun için değerli izleyenlere bir dönüp şöyle bir söylemek istiyorum. Değerli izleyenler, bir ailede coşku önemli mi? Bir ailede ana-babanın, büyükannenin, babanın büyük o büyükler dediğimiz kişilerin, ailenin coşkusunu israf edip etmediğini bilmek önemli mi? Lütfen bunu üzerine düşünün. Çok teşekkür ederim, ederim Çok önemli bir şey söyledin. Yani ben e, kaynakların da kendi içerisinde bir hiyerarşisi olduğunu düşünüyorum. Bazı kaynakların diğer kaynaklardan daha değerli olduğunu düşünüyorum. Zaman değerli bir kaynak, evet. E, ekonomik kaynaklar, değerli kaynaklar, evet. Ama bütün bunların nasıl değerlendirildiği meselesinde coşku giriyor işin içerisinde. Ben bu zamanı tadını çıkartarak mı değerlendiriyorum? Hakikaten bunu yaparken içimde o coşku var mı? Karı koca bir yaşamı birlikte sürdürüyorlar. Bazısı bir ömür boyu oluyor, bazısı olmuyor. Daha erken sona eriyor, öyle ya da böyle. 15 dakika bile olsa birlikte geçirdiğiniz zaman dilimi. Eğer onun içinde coşku yoksa hakikaten israf edilmiş oluyor bence. Evet, ve evet. bazen onun farkında olmak lazım diye düşünüyorum yani insan hayatın hırgürü i̇şte üstünde görevler var, işler var onlar var, bunlar var anasın, babasın, çalışansın, eşsin osun, busun yetiştirmeye çalıştığın şeyler var elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorsun falan kaçıp gidiyor yalnız arada hocam işte o coşku kısmı kaçıp gidiyor bir bakıyorum 5 sene önce çok daha eğlenceli, bir aradayken çok daha mutlu, keyfi çok daha yerinde olduğunu düşündüğüm insanlar Beş sene sonra sadece bir takım görevleri yerine getiren insanlar haline gelmişler. Ve burada altını çizmek istediğim bir şey de tahmin ediyorum. Onun için konuşuyoruz. Onun Hı -hı. altını çizmeye çalışıyoruz. Biz israf derken sadece elle tutulabilen Değil. maddi şeylerden Değil. bahsedersek eğer bu tehlike var. Çok ciddi bir tehlike var. Ben daha neşeli bir hayat sürdürecekken daha mutlu bir hayat sürdürecekken, bu imkan varken, bu potansiyel varken, bunu yakalamıyorsam başta söylediğimiz o israf tanımı içerisinde bir şeyleri israf etmiş oluyorum bence. Evet. Ve e, Nurdan Arkış arkadaşımızla, Hı -hı. dostumuzla, abimizle e, konuştuğumuz şeylerden en önemli kavram güvendi. Aynen. Ve israf edilmemesi gereken çok temel, çok kavramlardan, temel kavramlardan bir tanesi o. Bir, bir toplum eğer, güven duygusunu israf ederse tahmin ediyorum çok önemli bir şeyi kaybetmiş oluyor. Çok. E, o çok. bakımdan aslında bir devletin varoluşu, var olma nedeni o devletin içerisinde yer alan e, mekanizmalarda güven duygusunu sağlam tutmakta. O bakımdan konuştuğumuz israf kavramı aslında çok yönlü. Esas dikkat edilmesi gereken de yaşamın coşkusu, yaşamın anlamı, güven duygusu gibi konularda müsrif olmamaya özel göstermemiz lazım. Ya. O da ayrı bir bakış tarzını çok, gerektiriyor. Çok. Bir ara verelim. Verelim hocam. Sohbete devam edelim. Aynen öyle. Evet. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz efendim. Final dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu'yla İnsan İnsana programı devam edecek. Final dergilerinin sunduğu Doğan ile İnsan İnsana programı devam ediyor. Evet, israf konusunda sohbetimiz devam ediyor Polatcığım. Hocam şimdi 5 dakikamız kaldı bu programın son kısmı. Ben sizi bugün dinledim. Ve hakikaten ya o, hocanın nakli olduğu yerler olabilir dememeye başladım. Böyle bir durumda kime ne öneriyorsunuz hocam? Ne yapsın insanlar? Evet. Şimdi doğal olarak toplumun bana vermiş olduğu israf kavramı içerisinde düşünen bir kişiyim ve bugün evet. bu televizyon programını dinledim. ve Farkına varmaya başladım. Aynen Neymiş öyle. farkına vardım? Lan, zaman önemli bir şey. Hı -hı. Çok önemli. Potansiyel. Ha, önemli bir şey. Baba İsa'm çocuğum için, kendim için Hı -hı. şu veya şu şekilde ve Sonra Polat doğru bir şey söyledi. Coşku israfı. Hı hı. Acaba bende var mı? Onu sormaya başladım. Benim coşkum nerede? Coşkumun kaynağı. Farkında mıyım bunun önemini? İçim biliyor çünkü hı hı. önemli olduğunu. Ama güven. İlişkilerde güvenin kaybolmaması. Karı koca ilişkisinde. Ana baba çocuk ilişkisinde. Güven meselesi çok önemli. Şimdi bütün bunlarda ne yapayım? İlk farkına. Bu program onun için var. Farkına varacağız farkına var. bir. Benim önerim şu. İlk, benim izleyenlerimin e, şu soruyu sormasını çok istedim. Benim büyük resmim ne? Bu çok önemli. Çok önemli. Yani Böyle baktığın zaman o büyük resim neler işin içerisi. Aslında hayattan ne istiyorum bu Evet Yani şimdi benim e, biyolojik ihtiyaçlarımı karşılayan para, ev var. Benim bu bilgi falan böyle zihinsel ihtiyaçlarımı karşılayan işte kitaplar var, internet siteleri var, o evet. okul var, eğitim var. Benim gönül ihtiyaçlarımı karşılayan arkadaşlarım, dostlarım, ailem var. Ama bütün bunların anlamlı olduğu bir büyük resim var. Kuşlar nereye düşüyor? Ağaç nereye düşüyor? Benim geçmişimin anlamını, şimdinin anlamını, geleceğin anlamını, o geleceğe güven meselesinde burada arkadaşım bahsettiği. Bu büyük resmin üzerinde düşünmem lazım sürekli zaten. Böylelikle o zaman neyi israf etmemem gerektiği ile ilgili bir bilinç kendiliğinden oluşmaya başlıyor. Ben mesela parayı israf edebilirim ama kırılacaksa önem verdiğim dostluğum içerisinde biraz fazlayı bilerek verebilirim. Ee, ve o değeri korumuş olurum. Aynen. Bu benim için israf olmaz. Başka birisi başka türlü bakar ama bir şey söylemiştin sen. İsraf olup olmadığını kişi bilir ancak. Aynen. Başka kimsenin bilmesi mümkün için, değil hocam. Bu kavramı sık sık kullanıyorum yine kullanacağım. Kültür robotu olmaktan çıkıp bir şahsiyet olmaya Aynen. doğru kendi değerlerini kendi büyük resmini keşfederek zamanın anlamını senin kendi potansiyelinin anlamını ne? gönül ne demek anlamını ne? zihin ne demek anlamını ve gözlerine baktığın zaman neye sorumluluk duyuyorsun ve hesap veriyorsun bunu farkına vardığın zaman neyi israf edip etmediğinle ilgili resim ortaya çıkmaya başlar. Bunu çok önemli görüyorum ben. Şimdi kolay mı? Hocam doğrusunu isterseniz çok kolay değil bahsettiğiniz şey yani ben e, koskoca bir kültürü karşıma alacağım. Bütün o bahsettiğiniz sektörlerin baskısını karşıma alacağım. Ve bütün insanların e, davrandığından farklı davranmaya gönüllü olmam gerekiyor böyle bir şeyi yaparken. Yani bunun kolay olmadığı ortada. Evet. Evet. Ee, sen genellikle böyle kaynaklar falan gösterirsen. Ee, şimdi iki kaynak göster. <gülüyor> bir tanesi benim Korku Kültürü kitabı, evet, hocam. İkincisi de Savaşçı kitabı, Aynen, tahmin öyle. ediyorum, e, bazı e, dinleyenlerimiz, peki... Savaşçı kitabı nefis bir kaynak bu anlamda hocam, yani çünkü Hı. yaşamdan sorumluluk alma meselesine geliyor, bu iş dönüyor dolaşıyor öyle bir yere geliyor, evet karar verdim biz kötü yapıyormuşuz, peki şimdi ne yapıyorsun? Niyetinin saflığını keşfettir. Aynen öyle. Istiyorsun. Bir dakika. Evet. Hakikaten sahiplenebiliyor musun bunu? Hı. Hakikaten sahiplenmişsen ve gerçekten sindirmişsen onu zor diye bir şey yok hocam ya. Yani evet bir, bir miktar sıkıntı çıkabiliyor. Öbürü kadar istediğim noktaya rahat ulaşamıyorum falan ama zor diye bir şey yok. Ben. Ve zor olduğu derecede daha anlamlı oluyor. Ve kendini daha yakın hissediyorsun kendine. Aynen. Öyle bir yolculuk devam ediyor. Aynen öyle hocam. Polat ne güzel seninle program yapmak. Hocam, teşekkür sağ ederim. ederiz. Benim için de öyle çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyenler teşekkür ederiz. Bize yoldaşlık yaptınız. Sohbeti beraber oluşturduk bir anlamda. Devam edelim ilişkimize. Önümüzdeki hafta başka bir sohbette yine buluşmak üzere efendim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.